bir kabre uğruyor ve kabre yaklaştığında ağlıyor. Ordu da ağlıyor. Daha sonra ordunun yanına geldiğinde sizi ağlatan nedir? Diyor. Ömer diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Sen bir kabre uğradın. Durdun sonra ağladın. Sen ağlatan bizi de ağlattı diyor o anamın kabriydi diyor. Rabbim'dan diyor, kabrine ziyaret etmek için izin istedim. Onu verdi diyor. Ona tövbe istifar etmek için izin istedim. Onu vermedi de onun için ağladım diyor. Bu Medine'de olan bir vaka. Ama ayet-i kerimelere bakıyoruz ki bunu Müslümün Kitabı Cenaizde Cenayiz'de bulabilirsiniz. Nese'yi de, Tirmizi'de, Cenaiz Cenayiz babında var. Müslümün de yanılmıyorsam 876 ya da 976 olabilir. ikisinden birinde. Ama Kitabı Cenaizde. Cenayiz'de. Mekke'deyken hicretten evvel Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hamilek yapan Amcası Ebu Talip vardı. Ebu Talip Tabi. Sahi Müslüm Babı'nda var. Kitab-ı Cenayize baksın gör. İbni Kesir'de de var. Tevbe Suresinin 113'te bulabilir. Onun tefsirinde de geniş bir detay alır. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğine düşünce yanına gelir. Ey amcacığım bana bir kelime söyle de sana yarın ahirette bununla yardım edebileceğimi umuyorum diyor. La ilahe illallah sözünü söyle diyor ama Ebu Talip söylemiyor. Koca karıların diyor arkamdan beni kınamalarını istemiyorum diyor. Ve bu vaziyette vefat ediyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam vallahi diyor, Rabbim beni uyarana kadar onun hakkında tövbe istiğfar etmeye devam edeceğim diyor. Rabbimiz subhanahu ve teala sen 70 değil yüz kere de tövbe istiğfar etsen Allah onu affetmeyecek diyor. Sonra sen sevdiğine hidayet edici değilsin ayetini indiriyor. Bu akabinde de müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygam ne de müminlere onlara tövbe istifarda bulunmak yakışık almaz ayrırek artık kıyamete kadar anne, baba kardeş, eş artık yakın akraba, uzak akraba tanıdık kim olursa olsun mümin olarak ölmemişse müşrik olarak ölmüşse zahiren onlara Hiçbir inanan insanın, peygamber dahi olsa tövbe istifar etmesi yasaklanıyor. İşte Ali Seleci Vessalamın ne üzerine öldüğünü bilmediği için babından, annesi hakkında tövbe istifar istiyor, izin istiyor. Allah Azze ve Celle izin vermiyor. İzin verilmeyen sınıflar müşrikler olduğu için. Ee, yine Müslüm'ün iman babına bakacak olursanız. Sorun diyor. Ne sorarsanız cevap vereceğim diyor. Herkes geliyor bir şey soruyor. Bunda iman babının 203 noları rivayetidir. Benim babam kim diyor? Senin baban diyor falan ve ateştedir. Senin babanda benim babam da ateştedir diyor. Ee, kardeşlerim Allah imandan ayırmasın. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Allah'ın kitabına baktığımızda Lut Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın hanımları, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve birçok peygamberin yakınlarına baktığımızda imanı tercih etmemiş. Yani bir peygambere baba olma, anne olma, kardeş olma, oğul olma, eş olma onun kurtuluş vesilesi değil. Onun için burada bildirilen bu hatta e, Ebu Hanife'ye ni, Hanife nispet edilen Fıkhıl kitabını şerh düşen Molla Aleyhül Kari bu meselelere geniş bir şekilde izahat eder oralarda Allah Resulü Aleyhisselatü anne ve babasının müşrik olduğunu zikrettiği için hiç kimse Molla Aleyhül Kari'yi sevmez hakikaten ilim ehli olmasına rağmen hakikaten Molla Aliül Kari ilim ehli olmasına rağmen hiç kimse hem de Hanefi ulemasının babalarındandır hiç kimse Molla Aliül Kari'yi tercih etmez. Sırf fıkhıl ekber şerhine içine bunları soktuğu için yani aleyhissalatü vesselamın tabi hazımsızlık sırf bunun içine bunu koyduğu ve şerh düştüğü için şu benim yapmış olduğum açıklamaları aynen Molla-ül-Hari'de yapıyor. Allah böyle diyor diyor. İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Onlar küfrü seçtiler, müşrikliği seçtiler ve bunun üzerine öldüler diyor. Allah haktan ayırmasın. Ama maalesef Muhammed ümmetinin içinde birçok insanlar çıkmış, hatta hadis inkarcıları sahih hadisleri kabul etmediği halde arkasına tutmuşlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güya babasının, annesinin kabrinin başına gitmiş onlara dirilin demiş onlar dirilmiş bana iman edin demiş iman etmişler ölün demiş ölmüşler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir hak tanımış. nasıl ki İsa Aleyhisselam'a ölüleri diriltme izniyle vermişse Resul'e de bunu vermiştir diyerek hadis uydurmuşlardır. Maalesef bunlar var. Bu şimdiki anlattığım ifadeydi. Eee tecridi sahih dediğimiz Bukhari'nin Diyanet tarafından tercümesinin dipnotlarında bulabilirsiniz. Şu demek söylediğim ifadeyle orada bulabilirsiniz. Evet. <gülüyor> Mümkün değil tabii ama bu halide var hangi bu halide yarının bunu bulabilirsiniz evet. maalesef Allah yardımcımız olsun Allah haktan ayağımızı kaydırmasın benim bildiğim bu selamunaleyküm aleyküm <Gülüyor> Aleykümselam ve rahmetullah ve Berekatuhu. Esselam Aleyküm. Şimdi hocam... E, bazı yazarlar, bazı Müslüman gruplar, bazı Müslüman insanlar Allah Resulüne bunu e, yakıştıramadıkları için... Daha doğrusu Allah Resulü'nün annesi, babası nasıl müşrik olur? Şeyini yakıştıramadıkları için bundan e, yüz çeviriyorlar. Bu tür şeyleri kabul yoluna gitmiyorlar. Ya, yani kabul etmek istemiyorlar. Aynen şeyalarda Ebu Talib'in e, müşrik olduğunu kabul etmedikleri gibi onun nedeni de Hazreti Ali'nin babası olmasından dolayı babasının müşrik olmasını bir türlü kabullenemiyorlar, yakıştıramıyorlar. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın babası içinde o babası değil amcası idi gibi şeyler de okumuştum ben bazı Hanefi e, alimlerin yazdığı kitaplarda saadet diye bunlardan birisi. O diyor. Bunun altında yatan psikoloji nedir hocam? Ben bu haberleri okudukça, yani Nuh Aleyhisselam'ın oğluna olan durum, yardım edememesi, ee, İbrahim Aleyhisselam'ın babası, en azından Kur'an'da geçen olan haberler, yani kimseye torpil yapılamayacağı, kimseye torpil yapılamayacağını e, Düşünüyorum ben yani Allah'ın kimse iltimas geçmeyeceğini. Eğer sen de şirk koşarsan sen de ateşe gidersin ayeti aklıma geliyor. Ben bunu içimde çözüyorum. Yani bunun psikolojik nedenlerinde bunun arkasında yatan şey yani Peygamber Ali Saydül uluhiyet vermek midir yani? Yani onu insanüstü kabul edip ee, yakıştıramamak midir yani? Bu, bunun amaçlıyorlar bu insanlar. Çünkü bazı tasavvuf gruplarında da var bu onun işte gölgesi yere düşmezdi. Şöyle bir sürü bir şeyler anlatırlar. Yüzünün nurundan gece karanlığında Hazreti Ayşe iğneyi düşürmüş, yerde bulmuş gibi. Başka şeyler de getirirler. Ben e, tamamen temiz olan soydan geldim gibi e, genel hadisleri alarak bu mümkün değildir. İşte o iman ehlidir. Ve onlarca şey döneminde fetret döneminde ölmüşlerdir. O yüzden bu haberler Kur'an'a uymaz gibi e, gerekçelerle kabul etmiyorlar. Herhalde birkaç tane neden yatıyor benim anladığım kadarıyla. Uluhiyet vermek isteyenler bir peygambere, insan üstü görmek isteyenler. Bir de Kur'an'a uymadığını düşündükleri o Buhari Müslüm'de geçen Müslüm'de geçen bu hadisleri biz resul göndermediğimiz kavimlere azap etmeyeceğiz. Ayetini delil getirerek veyahut da Yas süresinde sen atalara uyarılmamış ve böylelikle gaflet içinde kalmış bir kalbi uyarmak için gönderdik. Ayetlerini öne sürerek e, müşriklük döneminde, şirk döneminde ölenlerin ölenlerin ma şey olduklarını, ateş ehli olmadıklarını bu hadislerin de bu ayetlere ters düştüğü için merdut olduğunu kabul edilemeyeceğini söyleyerek reddediyorlar bunları bir izah ederseniz daha faydalı olur diye düşünüyorum hocam. Esselamu Aleyküm. E, Aleykümselam ve Rabbim Öncelikle dediğim gibi Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. İslam dini his dini değil Nas dinidir Biz naslarla Aşır neşir olmak zorundayız Hislerin bizi Sevk ettiği yerle Nasların sevk ettiği yer Hiçbir zaman aynı değil Hepimiz isteriz ki Bizi dokuz ay Karnında taşıyan Eziyet üzerine eziyet çeken Nazımızda oynayan Emziren Tertemiz yapan her şeyimizden ilgilenen biz hastalandığımızda başucumuzda duran başımıza bir iş gelse uykusuz kalan bizim için gözyaşı döken muhakkak ki ananın hakkı ödenmez muhakkak onun cennete gitmesini isteriz bizler yan gelip yatarken babamız gidip türlü türlü eziyetler çekerek dünyanın işini yaparak sırtından birçok şeyleri atarak eziyet üzerine eziyet çekerek bizim boğazımızdan helal rızık geçsin diye birçok eziyet çeker. Kim istemez ki babasının cennete girmesini aleyküm selamlar Allah'ın cemalini görmesini muhakkak ki ister. Ama hislerin sevk ettiği yerle nasların bizi sevk ettiği yer aynı değil isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor Allah Azze ve Celle ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra iman etsin, açık delillerden sonra küfür etsin diyor aleyküm selam öyleyse bize düşen naslarla hareket etme fıtri olarak ana baba dahi olsa üç bile dememe onlara iyi davranma gönüllerini alma ama Allah'a ve Resul'una isyana davet ettiklerinde onlara itaat etmemi. Bizim için İslam'da bunlar kesin çizgilerdir. Onlar anaları babaları dahi olsa onlara asla sevgi duyduklarını göremezsin diyor. Buradaki sevgiyle merhameti birbirine karıştırmamak gerekir. Fıtri olma, fıtri gelen kardeşlik. Vahiy olan kardeşlik burada iman eden temizlenir arınır tertemiz olur ve gideceği yerde temizdir ve izzet ikram vardır ama burada nefsini pisleyen her kim olursa olsun her kim olursa olsun ister bir peygamberin babası ister bir peygamberin annesi ister bir peygamberin eşi ister bir peygamberin oğlu kızı torunu kim olursa olsun hut onun soyundan gelen kim olursa olsun Allah'a hakkıyla ibadet edememişse ve Allah'ı razı edememişse ona ona misafir olma veya ona akraba olma ona komşu olma onunla birlikte olma onunla yaşama hiçbir fayda sağlamaz. Düşünün mesela bir sahabenin tarifini yaparken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayan ona tabi olan iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölen diyoruz. Sadece peygamberi gören sahabe olmuyor. Onun devrinde yaşayan, onu gören, ona tabi olan iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölene deniyor bu. Bakın peygamberin a.s.m'ın amcası Yıllarca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamı kendi canından aziz bildi, korudu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bu dini fasıklarla da korudu diyor. Kardeşlerin fıs kelimesini Allah'ın kitabında incelediğimizde, bazı yerde kişinin kendi nefsin'e yaptığı zulüm, bazı yerde karşı insanlara yaptığı zulüm, bazı yerde ise Allah'a karşı işlenen zulüm olarak ele alır. Yani Allah isterse bir kafirle, bir müşrikle, bir fasıkla, bir münafıkla İslam'ı koruyabilir, yardım edebilir. Rabbim haktan ayırmasın. Biz iman ehlinde ise bizdeki imandaki göçüklükler idrakla başlayıp teslimiyetle devam eden bu kullukta teslim olmamız gereken noktalarda gerekli imani malzemeyi diyeyim teçhizatı alamadığımız için buralarda göçüklük meydana geliyor. Çünkü insanın mükellef olmasında altyapı nedir? Akıl bali olacak. Ve buluğa erecek. Akıl bali oldu mu İmanla tanıştı mı aklın görevi bitiyor artık. Akıl buraya kadar işini tamamlar. Genel vahye tabi olur ve işi biter. Aklın artık dinde zerre kadar selahiyeti yoktur. Sadece akıl ne yapar? Allah'ın vahyini okuyarak, tahsil ederek, hıfs ederek imanını artırır. Ahlakını artırır, yaşayışını güzelleştirir. Akıl o zaman da bunu bildikçe keskinleşir, güzelleşir ama ne zamanki akıl vahyin önüne geçer vahyi tevhile yeltenirse o zaman akıl akıllıktan çıkar İşte bu noktalara çok dikkat etmek gerekir Rabbim Sübhanuhu ve Teala bizi imtihan ettiği bu noktalarda kazananlardan eylesin Rabbim ayağımızı kaydırmasın akıl ilerledikçe diyeyim keskinleştikçe muhakkak imtihanı ağır olacaktır. Bakın Alimran suresinin yedinci ayetini okursanız burada akıl sahiplerinin bir imtihanı vardır. Çok dikkat etmek gerekir. Ancak iman eden insanların işittik, itaat ettik deyip geçmeleri gerekir. Çünkü Rabbimiz bir kısmı muhkem bir kısmı müteşabih diyor. Muhkemler kitabın anası uğraşmanız öğrenmeniz, amel etmeniz, anlatmanız, davet etmeniz gereken yer burası diyor. Müteşabih ise sadece iman etmemiz gereken yerler. Ayşe annemiz Allah Resulü diyor ki, Aleyhissalatu vesselam ya Ayşe diyor. Müteşabihlerle uğraşanları gördüğün zaman onlardan uzak dur Çünkü onların kalplerinde hastalık vardır diyor. İşte aklın hastalığı bu. Onun için ehli sünnetin şöyle bir kaydesi var kardeşlerim akıl hatip değil muhataptır akıl sürücü değil sürülendir derler buna çok dikkat etmek gerekir eşari dediğimiz ekole neden eşari dediklerini bilir misiniz? veya mutezile veya maturide bunlar aklı vahyin önüne geçirmişler ve Gelen vahiy akıllarına gelmeyeni ya heyratça inkara gitmişler ya da tevile gitmişlerdir. İşte bu yüzden bunların öncülerinin adı neyse o ekolde bunun ismini almıştır. Kimi isim ve sıfatta müşkülata düşmüşlerdir. Allah'ın semada olduğunu kabul etmemişler. Allah Azze ve Celle'nin arşa istivasını istevla, istila etti, kuruldu gibi tevile gitmişler. Vehut, Kabir azabını, Ali sallallahu aleyhi ve çıkmasını, şefaat meselesini, birçok meseleyi yani akla ters ne kadar nakil gelmişse hepsini inkara gitmişlerdir. Hatta isim vermeyeyim, tefsir sahiplerinden bir tanesi tutmuş, mesela Arap 172. ayetin tefsirin. Hmm. Her ne kadar diyor Allah'ın böyle ayeti olsa da bakın ismini demeyeceğim. Ömer'den birkaç İbn Abbas'tan sahabeden rivayet gelse de Allah Azze ve Celle'nin Adem'in sulbünden dedi yukarıya o, o, gelmiş, o, şey Nereye? Aleykümselam ve Rahmetullahi Aleykümselam Ne diyordum? Heh. Her ne kadar diyor rivayet gelse de sahih de olsa bunu en yakın Tirmizinin kitabı tefsirde bulursunuz Allah Adem'in sulbinden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarıp ahit aldığını söylese de benim aklım bunu almıyor diyerek teviline giden ve inkar eden insanlar vardır. Maalesef bunlar bir de tefsir sahibidir. Şimdi bunları okuyan insanlar, akideyi bilmediği zaman, eşari ekolünü yakalayamadığı zaman, doğru olarak alıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle her şeyi yaratacak, her şeyi bir nizama koyacak, kendisinin anlaşılmasını bize bırakacak. Bu olacak şey değil. Bize bırakırsa, aha Allah'ı eşyaya da benzetirler, kadına da benzetirler, taşa da benzetirler. Kimi, ha bu bunu benzet, bu olmaz, Allah'a el isnat edilmez, bunu kudrettir der. Kimi falan der, kimi filan der. Bu Mekke toplumunun Allah Azze ve Celle'ye eş koştuklarını hatırlarsanız melekler Allah'ın kızları cinler Allah'ın oğulları falanlar falanlar derler Allah onların eş koştuğu her şeyden münezzeh olduğu gibi Allah Azze ve Celle insanların bu tip yakıştırmalarından da münezzehtir Allah Azze ve Celle kendi zatını bize düşünmekten men etmiş sıfatlarını bildirmiştir. Biz onu sıfatlarıyla tanırız. O bize kendisini nasıl bildirmişse, nasıl tanıtmışsa biz hiçbir teviline, teşbihine, tenzihine gitmeden o şekilde alır iman ederiz. Kim ne derse desin. En akıllı biri dahi olsa o aklı kaç para edecek ki? Düşünün Aleykümselam ve Rabbim İblis Allah Azze ve Celle ile konuştu. Ona deliller getirdi. Söylediği sözler de doğruydu. Ama buna rağmen iblis cennetten ebedi kovuldu. Öyle değil mi? Bakın o akıl hiç ona fayda vermedi. Öyleyse Allah'ın sözünün yanında başka bir söz söylenmez. Bunu güzel yakalayalım inşallah aleyküm selamlar sıkıntı burada e, muhakkak ki kardeşlerim şu da var e biz eğer güllük güneşlik olursa yollar gayet güzel yapılı. kenarlarda çim ekili güller var hani protokol yolu derler ya öyle bir yolda yaşamış olsak <gülüyor> e, ne var ki cennete gitmekte arkadaş ya ne var ki yani değil mi Allah Azze ve Celle cenneti yaratmış ve Cibril'e git bak da gel diyor Cibril geliyor vallahi diyor kullarından her biri burayı ister diyor ve buraya girmek için her şeyi yaparlar diyor cehenneme bak da gel diyor Cibril cehenneme bakıp geliyor Vallahi diyor kulları buradan sakınmak için her şeyi yaparlar diyor. Ve Allah Azze ve Celle cennetin önünü birçok engellerle ve birçok imtihanlarla çeviriyor. Ve cehennemin önünü ise aynen ki gibi tertemiz bir yol olarak bırakıyor. Cibril, Ya Rabbi senin merhametin olmasa senin rahmetin olmasa bir tane kulun cennete giremez diyor. Vallahi diyor sen kullara merhamet etmesen bir tanesi cehennemden kurtulamaz diyor. Allah bizleri korusun. Ateşin azabından korusun. kabir azabından korusun. Dünyanın fitnesinden korusun. Rabb'in rahmetiyle yargıladığı kulların arasına bizleri de korusun kardeşlerim. Onun için cennet bazı şeylerin bedelidir. Muhakkak imtihan olunacak. Kiminin annesi, kiminin babası, kiminin çocuğu, kiminin yakını, en sevdiği belki müşrik kâfir olacak. Ama bizler burada sadece dikkat edeceğimiz noktalar önce kendi nefsimizin iman üzerine olması, daha sonra iyiliği emredip kötülükten nehyetmiş olmamız. Bakın Ebu Davut'ta gelen, Bukhari'de gelen bir rivayeti nakledeyim size. Selahattin de size birer kahve yapsın, ikram etsin. Deme Ebu Anbar, boş durma bakayım. Allah diyor ki aleyhissalatü vesselam Geçmiş ümmetlerden diyor iki insan vardır. İyi arkadaşlardı diyor. Allah razı olsun. Elif'im yapmış getirmiş. Eline sağlık kızımın. Bunlardan birisi diyor, felala harama çok dikkat eden ve haktan ayrılmayan. Amin. Allah razı olsun. Birisi de diyor. iman ehli ama hiç günahlara dikkat etmeyen birisi. <gülüyor> Hayırlısı. Senin çocuğun imtihanı nasıl geçti Maközbük? İyi geçti mi? Her günahta gördüğünde arkadaşı uyarıyor, yapma. Allah'tan korktu. Bir gün, bir gün yine onu günah işlerken görünce Allah seni affetmeyecek ve cennetine koymayacak diyor Allah aleyhisselam ve ikisi de vefat ediyor ve Allah'ın huzuruna geldiklerinde günahkar olan kula aleyküm selam günahkar olan kula Allah rahmetimle gir cennetime diyor Allah seni affetmeyecek cennetine koymayacak diye neyse gel bakalım diyor sen benim rahmetimden emin mi oldun? Diyor. Ve Allah adına söz söyleyen insanı cehenneme gönderiyor. Vallahi Ebu Hureyde diyor ki, Kişi diyor bir söz söyledi, hem dünyasını hem de ahiretini helak etti diyor. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Büyük söz söylemekten bizleri bir yapıyorsun bakın Allah adına bir kelime bir kelime bir kelime söylemesi hem dünyalı hem de ahiretin helak olmasına sebep oldu. Onun için konuşurken çok dikkat etmek gerekiyor. Ve Bukhari'de gelen buna yakın bir ifadede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişi lanet bir söz söyler bu sözün diyor çok yüce bir makama gideceğini düşünmez diyor o söz yüce makama çıkar ve Allah bu sözden çok sevinir çok hoşnut olur ve ona kavuşana kadar sevinçle bekler ve ona kavuştuğunda ona mükafatını verir diyor ve diyor kişi lanet bir söz söyler Yüce makama çıkacağını hiç düşünmez diyor. O söz yüce makama çıkar, bu Allah'ın gazabına gelir ve diyor, ona kavuşana kadar gadaplan bekler ve ona kavuştuğundaysa yedi kat cehennemin dibine atar diyor. Ve o düştükçe düşer diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın kardeşlerim, hakikaten kişinin ağzından çıkan sözlere çok çok dikkat etmesi gerekir. Çok çok dikkat etmesi gerekir. Kim bizi kontrol ederse etsin, hiç önemli değil. Allah'ın bizden razı olması lazım. Ve o sözün Allah'ın makamına gittiğini ve o sözün kaydolduğunu güzel güzel yakalamak. benim diyeceğim bunlar. Allah haftan ayırmasın. Rabbim rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Aleyküm selam diyelim. Akrep adam da bizi sokma yalnız. Ha. Bizim buraya hastane olsa, <gülüyor> serum yemeye yemeden ölebiliriz haberin Selam Selamun Aleyküm, Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam Allah razı olsun. Gerçekten benim zaten öyle bir